Evet, kıymetli arkadaşım radyo dinleyenleri Gariplerin Kitabı programında evet. profesör doktor Etam Cebeci hocamızla birlikteyiz. Esat Erbil Hazretlerinin hayatını ve hatıralarını anlatıldığı bir program bu. Program birinci bölümünde malum olduğu üzere Esat Erbil Hazretlerinin hayatından bahsediyoruz. İkinci bölümünde hatıralarından bahsediliyor. Evet. Kıymetli hocam, daha önceki bölümlerde bu Esat Erbil Hazretlerinin Ailesi, yetişmesi, evet. şeyleri, tasavvufa intisabı ve geçen haftaki bölümde de haçla alakalı olan hatıralarından bahsettik. Haç sonrası İstanbul'a girişi ve İstanbul'da yaşamış olduklarından bahsedebilir misiniz? Evet ilk defa Esad Derbili Hazretler ne kadar kasap celal meslek, celal mesleği merhametli bir insan sanki Baktika dikkat çok önemli Türkiye'ye ayak basıyor.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 Koyun, inek, millemle kesen, o meslekte bir insan. İlk defa, ilk karşılaştığı Osmanlı topraklarında, İstanbul'da o oluyor. Ve macera, hayat süreni Eseri bizzetlerin meneminde, yani işte maalesef şehit olarak, maalesef değil mi şehit olmaya da, fakat sıkıntılı bir şekilde hayatına son vermişlerdir. İstanbul'a geldiğinde, diyeyim hocam. Ee...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 Beşir Medresesi eski İstanbul Vali Konağı falan Cağaloğlu'nda tam orada ve şu anda da böyle var şu anda güzel sanat bilmem ne böyle bir şey, sanat faaliyetlerinin icra edildiği bir müze tipi bir şey şu anda Beşir Medresesi ben evet. son gördüğüm öyleydi sonra değişti mi bilmiyorum Esad Efendi Hazretleri önceleri ilmi yönünü gizler beraber kaldığı talebelerin hizmetlerini görür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 Görme sinek gibi insanoğlunu hafif el içinde merdaneler vardır pek zarif bismillah olay ertesi gün talebelere ders veren müderrislere intikal eder efendim bizim medresenin efendim söyleyeyim hademesi şu arapça ibareyi çözdü onlar da Esad Erbil'inin durumunu bu şekilde fark ki Allah Allah bir alim bir insanmış kendini gizliyor ama nasıl böyle yaptı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 esad bir Eribe Hazretleri de suyu suya katık eder hale gelir. Hiç yiyecek bulamaz ama ben açım diye kimseden bir şey istemez. Kimse de gelip aç mısın, tok mısın diye sormaz. El açmak olmaz Mevla'dan gayrıya. Dert açmak olmaz Allah'tan gayrıya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen tek başına kaldığı odadan dışarı çıkar. Güneşlenmek için mahzun mahzun duvarın dibine oturur. Sonra...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 ve ziyaretçilerinin kısa zamanda artması sonucu oradan ayrılmak zorunda kalır. Gelen gideni bulunduğu da karşılayamaz. Küçük bir mekandır. Evet. Oradan ayrılmak zorunda Asınpaşa kalır. Asım Paşa ile tanışmasından sonra şöhreti artıyor. Artıyor tabii. Asım Paşa ile beraber evet. şöhreti gerçekten evet. artar hale geliyor. Esad Efendi'nin yeni adresi Beyazıt Kapı'da makasçılar içindeki caminin müezzin odasıdır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 ulema oradadır. Yani Ahmet Amiş Efendi vesaire hep onlar o civarda çok çok büyük alim vardır. İstanbul'un en önemli, şahsiyet önemli şahsiyetleri oradadır. Orada konuşmak da kolay değildir. Yani baya bir bilgili olmak lazım. Yoksa yarım yamalak bir bilgiyle öyle birinci sınıfı yerde konuşturmazlar. Fatih Camii'nde halka açık olarak haftada bir gün derse başlar. Önce hafızın divanını ders olarak işler. Ve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 Bedava olarak Büyük Selatin Sultan Camilerinde dersler verilir. O derslere herkes katılır. O dersi bedava verildi. Yani ilminin zekatı. Halka açık herkes katılıyor. Halka açık ders verir. İlmin zekatı o olurdu. Şimdi bu yok. Parayla tiberi geliyor dersini veriyor. Para vermezsen derse gelmiyor. Bugün seni bu. İşte üniversiteyle halkı Osmanlı böyle birleştirmişti bu şekilde.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 İlim yolunda çıkanın arkasında Allah vardır. İlim şu anda okuyoruz. Onun için sohbetlere kaçırmayın diyoruz. Babamızın keyfine demiyoruz biz bunu. Evet hocam. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Eğer söz... İlim halkasıdır bu. Peygamber halkası nasibi olan olur. Peygamber hissesi. Bismillahi. Evet. Kıymetli hocam bu alimlerin böyle kendi otobiyografileri ondan sonra kendilerini anlatması kendilerini yazmaları bir gelenek. Bu Esad erbilî Hazretleri'nin kendisini anlatmasıyla alakalı. Neler söyleyebiliriz ya? Kendi tercemeyi hali var. Siz, evet. Sizin kitabınızda da işte kendini anlatmasından bahsediliyor. Evet. Efendim, neler söyleyebiliriz? Yani Esad erbilî Hazretleri mübarek Esad erbilî Hazretleri kendi gençliğinden anlatıyor. Ben neydim bir zamanlar diyor. Oturmuş kendisi yazmış. Ben diyor ömrümün ilk zamanlarında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 Başlangıç ilk halim bu yani 14 15 o yaşlarda böyle biraz şeye yaşamaya Genç, düşkünmüş gençlik döneminde gençlik döneminde. Başlıyor. Bak dikkat etin eski içerdim namaz kılmazdım falan yok Gezme tozma işte. Ama yani hayır ki bunu yanıta ilimle meşgul oluyor Medresede de ilim tespit ediyor. Yani, Medrese de ilimle tahsil oluyor boş zamanlarda bunu boş yapıyor zamanlar yani tam tamamen yok. boş değil. Evet. bu gibi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 Efendim söyleyelim şeye giriyoruz Erbayin'e giriyoruz işte 40 günlük Erbayin çıkarmalar bütün gece uykus ölü de fazla da bir ibadet de yapmadım diyor bir parça bir maneviyat o arada elde ettik aslında biraz tevazu gösteriyor sanki bir de orada tevazu var aslında yani, yani çünkü 23 yaşında ilmi icazetnamesini almış birisi öyle, öyle. Medrese ilimlerini bitirmiş birisi yani Allahü Teala kaybettiğimiz değerleri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 Bu şifa acı şeylerdedir diyor hocam mektubatta. Şifa acı şeylerdedir. Acı çektiğin şeyler sana şifadır. Olgunlaştırıyor. Yani, evet razı olmak gerekiyor. Yani, yani. şu dizlerim sağlam olsa Üsküdar'da dolaşır Şemsipaşa'nın orada çay içer ve çekirdekçilerim ben şahsen. Denizin Hı. kenarında. İşin açığı bu ya. Evet. Bacak hareket etmeyince oturuyoruz lök gibi burada kalıyoruz. Yani yaptığım bir şey yok mecburen. Demek iyi yani. Oturduğum yerde kalıyoruz oturaklı bir adam olduk. Çünkü gelen soru soracak bir sürü adam var. Pek çok talebe var. 140'a yakın doktor amaçların talebesi var. Oturan bir adam olursam beni gelir ziyaret ederler. Gezen bir adam olursa beni yakalayamazlar. Ki gençliğimde öyleydim. Hı. İşte şunu anlatmak istiyorum. Allah'tan razı olursan o da senden razı olur. Bu şekilde rızaya ererseniz Rabbim ateşten kurtarır. Yani eksiğimi çok. Allah affetsin.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 Saçlar bembeyaz oldu. Sırt ağrıları, bel ağrıları başladı Lumbagolar gözüküyor. Hatırlama zayıfladı. Alzheimer mı acaba? Artık biraz kendimize gelelim. Evet. Artık uyanalım. Ne oldu? Gözümüzü açılarım. Neredeydik biz falan? Nerede kalmıştık? Son olarak hocam Lühul Beş'e giderken Kur'an-ı Kerim'in elif basını okuyordum. Ha, oradan başla işte. Orada bırakmışsın sen. Evet. O bileker. Allah sevdiğini uyandırır. Sevmediğini uykulara bırakır. Gaflet oluyor değil mi Gaflet. Olay bu. Efendim bir gün bir rüya. Kayseri'de Mustafa Efendi diye bir zat var. Kadiridir bu zat. Kelami dergahında yaptığı hizmetlerle, katıldığı sohbet ve gece seherlerde çektiği zikirlerle kemale erer. Ciddi bir insandır. Kayserilidir. Esat Efendi Hazretleri Mustafa Efendi'ye sen yolumuzu irşat et diye icazet verir.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 ...yem yeşhur olunca meyveyi verirler. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu Mustafa Efendi... mübarek bir zat. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatine nail eylesin. Esad Erbil Hazretleri... ...çok insan yetiştirdi. Çok. Hayatını araştırırken... ...neler, neler, neler gördüm. Neler gördüm. Allahu Ekber namaz kıldırıyor. Namaz kıldırdı seccadenin altında... ...sabah namazından sonra... ...evine gidiyor ya...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 O kadar para bulunurmuş. Hani Muğdin Arabi Hazretleri'nin dediği gibi taptığınız Tanrı ayağımın altında siz paraya tapıyorsunuz diyor. Gelin Allah'a tapın diyor. Esad Erbil Hazretleri'nde aynısı var. Dergahın geliri ne kadar diye soruyorlar hocam. Giderimiz kadar diyor. Yani. Ne kadar gelirleriniz var diye soruyor Sultan Reşat değil mi? Evet Sultan Reşat evet. Efendim giderimiz kadar gelirimiz oluyordu. ...her gün sabah namazından sonra namaz kıldırır... ...heccarının altında ne kadar para var... ...o kadar yiyecek ve o kadar misafir geliyor... ...ve o gün yiyecek bitiyor, ertesi güne kalmıyor... ...gökten Hz. İsa yemek... ...indiği zaman veyahut da gökten... ...men helvasıyla... ...efendime söyleyeyim selva buldırcını... ...indiği zaman o yiyecek günlük... ...yani... daily yiyecek... ...yani günlük öğün, yiyecek bitecek... ...ertesi güne bırakmak yok... ...günlük yaşayacaksınız... ...te'tü ükeleha külle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 ...günlük yenilecek, o kadar... ...dergahın, yiyeceğe de ne kadar para var... ...o kadar yiyecek alıyorsunuz... ...ve gelen misafirlere harcıyorlar... ...o gün bitiyor, ertesi güne bir şey kalmıyor... ...gelecek misafir kadar para çıkıyor... ...onun için paranın tamamını yiyeceğe, yiyeceğe harcıyorlar... ...kenara konmuyor... Osman hocamız da diyor hocam... ...biz bugünden mesulüz yani, yarından değil... ...değil, de, yani bugün hesabını vereceğiz... Osman hocamızın dediği gibi, bugün bize sorulacak... ...yarın sorulmayacak... yarına biriktiriyor, neyi biriktiriyorsun... Neyi biriktiriyorsun? Neyse, Kayseri'den gelen Mustafa Efendi ile ilk defa Esad Erbil Hazretleri karşılaşıyor. Mustafa Efendi gariban Kayserili, Anadolu'lu, boynu bükük. Acaba Esad Efendi Hazretleri bizi dervişliğe kabul etti mi? Boynu bükük. Tereddüt içerisinde biz acaba makbul müyüz? Yoksa merdut muyuz? Kabul mu edildik, red mi edildik? Firaset nuruyla kalbinden geçenleri Esaderbii Hazretleri okudu, anladı. Evladım biz sizi kabul edeli 50 sene oldu dedi. Yaşı da tam 50'ymiş. Evet. 45 günde tasavvufi seyru çıkarınca kendisine hilafet verilmesine şaşıranlar olmuştur. Halbuki Sami Efendimiz 52 günde, Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri de 23 günde dergaha seyru sülûkun çıkarmıştır. Biz bu fakir de 10,5 senede ancak ahmak olduğum için. Bediüzzaman Hazretleri de Kelami Dergâhı'nda kalmıştır. Kalmıştır. 23 günde. Evet. 23 günde Seyri Sülükü. Sami Efendi de 52 günde çıkarmıştır. Süper insanlar. Bizim gibi ahmaklar 10 senede zor çıkartıyor Seyri siliko. Hiç çıkaramayanlar var hocam Seyri siliko. Artık ben, ben kendime bakıyorum. Ben de iş yok. Efendim Esad Hazretleri niçin böyle bu 45 günde Seyri çıkarttı? Halifelik verdiniz. Şaşıranlar olunca Esad Hazretleri bunu açıkladı. Dedi ki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 Erbağ'ın çıkartıyor. Hacı Bayram Camisinin altında 40 gün açlık, 40 gün açlık, 40 120 gün. Ondan sonra halifelik veriyor. İskilib'in evlek köyüne gönderiyor. Görevli. Efendim nasıl böyle erken bir zamanda bu bitirdi de nasıl halifeli kaldı? Böyle itiraz etmişler Hacı Bayram Hazretlerine. Yani 3, 120 günde olur mu bu iş? Bunun üzerine Hacı Bayram Bey Hazretleri diyor ki siz 40 yıldan beri bir yanımdasınız diyor. Size bir şey söyleyince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 Vesselamün alel-murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlere bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.